tabir vudu 41. var. iki ayağı topluklara kadar yıkama bağlı. Bize Vuhayb Amr'dan o da babası Yahya İbn-i Umre'den etti. Şöyle dedi. Şahit oldum ki Amr i̇bn Hasan Abdullah i̇bn Zeyd'e peygamberin abdest alışını sordu. O da bir tasdur istedi de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 o çocuk iken kendi kuyularında Rasulullah'ın onun yüzüne su sükutmuş olduğu için misverdendir. Ve onla İbn Zubeyr misverden gayrisinden, yani Mervan İbn Hakem'den söyledi. Misver ve Mervandan her biri arkadaşının hadisini tahkik ediyordu. Şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aptiz aldığı zaman sahabeler onun aptiz suyu üzerinde dövüşmeye yaklaşıyorlardı. 43. bab Bu geçen babdan bir fasıl gibidir. Cad şöyle demiştir. Ben sahip İbni Yezid'den işittim. Şöyle diyordu. Teyzem beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü de yara sonra benim kız kardeşimin bu oğlu ayağından rahatsızdır dedi. Resulullah başımı eliyle sıvazladı. Bana bereket duası etti. Sonra abdest aldı. Ben onun abdest suyundan içtim. Sonra sırtımın arkasında dikerdim ve iki omzunun arasında gerdek çadırının büyük düğmeleri yahut da keklik yumurtası gibi peygamberlik mögülünü gördüm. 44. Bir avuç sudan ağzını çalkalayıp burnunu da, burnuna da su veren kimse babı. Bize Amr ibni Yahya, babası Yahya İbni Umar eden, o da Abdullah İbn-i Zeyd'den etti. Abdullah İbn-i Zeyd kaplar eline su döküp ellerini yıkadı. Sonra bir avuç sudan ağzını yıkadı. Yahut çalkaladı ve buruna su verdi. Böylece ağız ve burun yıkamayı 3 defa yaptı. Akabinde 3 defa yüzünü yıkadı. Ondan sonra dirseklere kadar 2'şer defa ellerini yıkadı. Paşını önüne ve arkasına bir defa mes etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest alışı işte böyledir dedi. 45 Başın bir kere mesedilmesi lazım. Bize Amr İbni Yahya babasından tartış etti. O da ona babası şöyle demiştir. Ben Amr İbni Ebi Hasan'dan şahit oldum. O da Abdurrahman ibni Zeyd'e peygamberin abdest alışını sordu. Bunun üzerine Abdullah İbni Zeyd bir kat istedi.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 Üzerime bağla çözülmedik, 7 kırba su dökün. Belki hafiflerim de insanlara tavsiyede bulunabilirim dedi. Bunun üzerine hadisi Peygamber Zevzisi hassa'ya ait olan bir reyn içerisinde oturuldu. Sonra o kırbanın suyunu üzerine dökmeye başladı. Nihayet o da artık yaptınız diye işaret etmeye başladı. Ondan sonra insanların yanına çıktı. 49. Tastan abdest almak bağlı. Bana Amr İbni Yahya babası Yahya'dan o da tahdis etti. Yahya şöyle demiştir. Amcam Amr İbni Ebi Hasan abdest almaktan çok sorar dururdu. O Abdullah İbni Zeyde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken nasıl gördüğünü bana haber ver dedi.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 İbn-i Veheb'den etti. O şöyle demiştir. Bana Amr İbn-i Haris edip şöyle dedi. Bana İbn-i Nadir Ebu Seleme İbn-i Abdurrahman'dan, o da Abdullah i̇bn Ömer'den, o da Sa'd i̇bn Ebu Vakkas'dan tahdis etti. Sa'd peygamberin mesleğine üzerine messettiğini söyledi. Abdullah İbnü Ömer bunu babası Ömer'e sordu. Ömer der, evet peygamber mesetti Sa'd peygamberden rivayetten sana bir şey söylediği zaman sen artık o meseleyi başkasına sorma dedi. Ve Musa İbni Ukbe şöyle dedi. Bana Ebu nedir? haber verdi ki ona da Ebu Selem'e haber vermiştir. Ona da saat tahsis etmiştir. Bir rivayette Ömer oğlu Abdullah yukarıda geçen sözü tartında söylemiştir. Uğvet İbni Mugre'den o da babası el-mugre çıkmış şubeden tahsis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde hacetini dert için dışarıya çıkmış. Hacetinden döndüğü zaman muğre içinde su bulunan bir kap ile ardından gitmiş. Resulullah'a su dökmüş. Resulullah da abde alıp mesler üzerine mesletmiştir. <gülüyor> Bize şeyban şey Yahya İbn-i Ebi Kesir'den, o da bu Seleme'den, o da Cafer İbn-i Umeyyye et etti. Cafer'e de babası Amr İbn-i sallallahu aleyhi ve sellem'in mes' üzerine mes' gördüğünü haber vermiştir. O hadisi Yahya'dan rivayet etmekte Şeyban, Harb İbn-i ile Eban mutabah etmişlerdir.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 Bu takiben o kavuddan Rasulullah da biz de yedik. Sonra da akşam namazını kalktı. Ağzına çalkaldı. Biz de çalkaldı. Sonra abdest almadan namaz kıldı. Bize İdn-i haber verdi. Bana Amr bu kezden, o da Kureyb'ten, o da müminlerin annesi eden haber verdi. ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir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 Bu hadis ibni Şah'tan rivayet etmekte Yunus İbni Yezid ile Salih İbni Kaysan'da ayrı ayrı ukkayla ile etmişlerdir. 56. Uyumaktan dolayı abdest almak ile bir iki uyuklamaktan yahut uyuklama sebebiyle başına bir defa veri ötüm meylettirmekten dolayı abdest almayı vacip görmeyen kimse bağlıdır.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 namazda uyuklarsa uyusun. Ta ki okuyacağı şeyi bilsin. Bize Sufyan Es-Servi Amr i̇bn Amirden Amr'den etti. O ben Enes'den işittim demiştir. Bu şöyle dedi. Ve bize müddet tahtis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbn-i Said el Kattal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 azap taksit edilir, dedi. 59 Siddi'yi yıkamak hakkında gelen hadisin babı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir sahibi için o Siddi'inden sakınmazdır, buyurdu. Ya insan Siddi'inden başkasını dikletmezdir. Bana ata İbni Ebu Meymûne Enes İbni Malik'ten tartış etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirmek için dışarıya çıktığı zaman ben kendisine su götürürdüm. O da su ile kendini yıkardı. 60. Baht geçen Baht'tan bir fasıl gibidir. Bize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 Kamin süpürün türüne vardı da ayaktan dikilerek işedi sonra da su istedi. Ben de ona bir miktar su götürdüm kendisi onunla afzat aldı. 66 arkadaşının yanında işemek ve duvar ile süpürlenmek vardı. Kuzey Kalediyallah altın şöyle demiştir: Ben kendimi bildim mi? Ben Peygamber ile beraber yürüyordum. <gülüyor>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 kadar her bir namaz için adres al buyurdu. 69 Meni'yi yıkamak, el ile sürtüp ovalamak ve kadından isabet eden şeyleri yıkamak bağlı. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Ben peygamberin elbisesinden cenabet izini Hak yıkardım, yıkardım da o elbisesinde yer yer su ıslakları olduğu halde namaza çıkardı.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 İbn-i o da Araç'tan tartış etmiştir. O da Ebu Hureyli'den işitmiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurken işitmiştir. Bizler, bizler sonra gelenleriz. Kıyamet gününde öne geçecek olanlarız. Bu geçen hadis isnadıyken iken ve ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz atmayan durgun suya işemesin. Sonra ondan su alıp yıkanır.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 77 Kadının kendi babasının yani babasının yüzünden kanı yıkaması bağlı. Ebu'l-Aliye de ayağının üzerine meseleni çünkü o hastadır demiştir. Bize Sufyan İbni Uyeyne Ebu Hazım ona da e, Hazım'dan haber verdi. O da Sehri Nisa Essaididen işitmiştir ve şöyle ki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 Zeyd el-Leysi'den, o da Nafi'den, o da i̇bn Umer'den olmak üzere kısa olarak rivayet etmiştir. 80. Geceyi abdestli olarak geçiren kimsenin fazileti babı. Vera İbn-i Hazib radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatacağın yere vardığın zaman namaz için abdest alışın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat. Sonra Allahumme eslamtu ve şey ileyke ve favvazu emre ileyke ve elce zahre ileyke rabeten rahbeten ileyke la mecle ve la mence minke illa ileyke Allahumme amantu bi kitabi enzele ve bi nebiyike lazi ya Allah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 Sen bu sözleri söyleyeceğin sözlerin sonuncusu yap beraber dedi ki ben bu sözleri peygamberin huzurunda tekrar ettim Allah'ım ve Amin ki, tabi keellezi enzelte ve rasullike ellezi erselte dedim Rasulullah Hayır rasullike deme fakat ve nebiellezi erselte buyurdu